Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz nasıl kılınacak? Ve arasına buyuruyor Salli-i Kemalat-ı Salli. Peygamber'in buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Salli-i Namaz kılınız bir namaz kılı mı gördüğünüz gibi. Demek ki Peygamberimiz nasıl namaz kılıyorsa o şekilde namaz kılmamız gerekir muhtemelenler. Namaz farklı ibadet namazın ibadete farklı namaz. Bir ibadetlerde kişi oruçluyken konuşabiliyor, gezebiliyor, her şey yapabiliyor. Yine insan hac yolunda, haçta Hatta tavaf ederken bile kişi konuşabiliyor. Ama hatta vakfede kişi orada çay içiyor, yemek yiyor, konuşabiliyor. Namaza gelince namazın doplu ibaret namazı böyle. Namazın başından sonuna kadar hukuk ibadet böyle. Diğer kelamı yok, yemek hiçbir şey yok gibi şey böyle. Bakımı yok salsala. Namazın rükünleri var. Yani farzlar rükünlere deniyor. Namazın direktör özleri. Biri irtiha tekbire. Kıyam. Hayatı durma. Kıraat. Namazda kur, okuma. Rükû biliyorsunuz sürü seceler. Bir de kahvede oturma. Namazın sonunda oturmuş. Tevdik evet, miktarı. Bunun namazın ittifakla farzı var bunlar, namazın farzı bunlar. Yani bunların biri olmazsa namaz olmuyor. Yeğenlik kılması gerekiyor namaz bunu olmazsa eğer. Geri inşallah tek bir bunu açıklamasın işte. Birincisi tek bir alma gereken. Abi niyet ediliyor. Kıble dönüldü. Bunlar tamamında elhamdüler. Tekbir. Tekbir, kebre fiilinden mastardır. Kebirü kebirden mastar tekbir. Kebre büyüklük anlamısı, büyükleme anlamına geliyor. Bir de bu bin, babın binası teksir işindir. Allah Celle Celalü çokça şey, büyüklük anlamına geliyor. Tekbir. Yani allah Ekber. En büyük allah Celle Celle böyle. Hatta en büyük bile bazı maydurgen böyle. Ancak büyük Allah-u Celle Celaluhu. Ona mahasis büyüktüğü azamet Mevlamız'a. Ondan başka her varlık mahluk ile adılmıştır. Bir namaza giriliyor. Bunun iki adı var. Biri iftita tekbiri, bir de tahrime tekbiri. İftita ve tahribe. Ne anlama geliyor bunlar? İftita, fetih gökünden geliyor, açma anlamına geliyor. Bu tekbirle kapı açılıyor. Hangi kapı açılıyor? Namazın kapısı açılıyor. Yani manevi yolculuğu başlıyor bununla beraber. Artık kul dünyayı terk ediyor. Her şeyin tehlük ediyor. Yemek yok, su içmek yok, konuşmak yok, bakılmak yok, cevap vermek yok. Kul ne yapıyor burada? Yebate giriyor. O kapıdan giriyor. İftutah, tekbiri, aşı tekbiri. Bir adı da tahrime. Tahrim bu da harremeden, bu da aynı masra oluyor, tahrimede bu da haram kılan tekbir. Bu tekbiri hal haram kılıyor sonra, haram kılıyor. Namazda yapılan işlerin burada yapılan haram oluyor Yani konuşmak haram. Namaza gider. Namazı bozuyor böyle. Bu tekbir nasıl almayacak şimdi tekbir? Burada erkek kadın farklı oluyor. İkisinin işi açık inşallah. Erkekler tekbir alırken eli kalkması sünnet muhteram eder. Tekbiri farzdır. da farzdır. El kaldırmak sünnettir. Yani i̇nsan elinde bir özür olsa elini kaldırmadan tekbir alır. Allah korusun ellerine şubu olsa, özür olsa eline kalkmıyorsa öyle eli alır böyle. Erkekte gelince Erkeklerin avuç içi kibreye dönük böyle. Parmaklar kendi alende. ne öze kafamı ne ağzı bir biraz da. parmaklar, avuç içi kibreye doğru dönük, baş parmaklar, kulağın yumuşak dokunma, hafif dokunma böyle. Dokunca böyle. İşte buradan başlar, Allahu Ekber de böyle bağlı Allahu Allah-u Ekber allah Ekber, bir kısa böyle ve başlıyor. Allahu Ekber. Rıda, Rıda, Rıda, Ebu Hamzen'dir. Kadınlara gelince, kadınların aşılmaması, toplu olmaları daha gerektiği için, kadın ne yapacaklar? Kadınların parmak uçları, umuz arasında, parmak uçları böyle. Düz kalıp kalıp böyle. Allahu Ekber, parmak uçları umuz böyle. Olacak, el bağlanacak. Şimdi el bağlamaya gelince, el nasıl bağlanacak? Erkek kadın, bun tabi yine farklı. Erkekler elini göbün altından bağlayacaklar, göbek altına bağlayacaklar. Sağ elin baş parmağı ile küçük parmağı halka olacak. Sol eli birlerinden kavrayacak. Sol eli böyle. Demek ki sağ elinin baş parmağı, küçük parmağı halka şeklinde sol elini birlerinden kavrayacak, üç parmağı üzerine gelecek böyle. El göbenin altına gelecek. Göbenin altında. Erkekler. Kadınlara gelince, kadınlar elini göğsüne koyacak, göğü üzerine böyle. Düz koyacak kadınlar böyle. Yani Kadın halkı yapmayacak, bizim gibi kavramayacak bileğini. Kadın ne yapacak? Allahu Ekber. Hemen göğüslerine elin üzerine koyacak bir tane. Kadınları böyle. Tabi cemaatimizde herhalde Şahir Mezhebi çok paraştırıyor böyle. Şahir Mezhebi'nde de aynı tekbir erkek gibi böyle. Onlara fark etmiyor, aynı tekbir alınıyor böyle. Yalnız el bağlama yeri değişiyor Şahir Mezhebi'nde. Göbek Göğüs arası. aradan bunda öyle. Ne kadınlar gibi göğsünde, ne bizim gibi altında, göbek dizi arasında, onların da. Yine onların da üç parmağıyla kavruyu bileğinden tek parmağıyla yıkayacak onların da böyle. Yani aslı bunun mesele, göbek dizi arasında, eli koyacaklar yerde namazda. Ayaklara gelince, Ayaktayken şimdi, ayaktayken ayaklar nasıl olacak? Genelde cemaatinin şu ayağını yanlış yapmaktan böyle. Nasıl yapıyorlar? V şeklinde aşağıya yapıyorlar böyle. İnsan cemaat alışıyor. V şeklinde böyle. Ne oluyor? Ayak uçturuyor parmaklar doğuya batıya batıyor, batıyor. İki ayak düz olacak, birbirine paralel olacak. Arada bir el tutacak kadar Boşluk kalacak, al açık olmayacak. Aklakta külük bakacak muhtemelen. Ayaklar, ayaklar böyle. Ayaklar düz, aklakta külük bakıyor. İki ayak arasında bir el sığacak kadar boşluk olacak. Al açılmayacak fazla. Bu olması gerekiyor. Sünnet olan budur. Sonra ne bu yapacağız şimdi? Demek ki tegbir aldık. Tegbir yukarıdan başladı. Allahu Ekber. Bu tegbir farz oteline bak. Farz. Farz olduğu için de çok dikkat etmeye gerekiyor. Bunu özen gerekiyor. Bunu söylerken de Allah'ın büyüklüğünü hatırlama gerekmedi Fatih Efendi'nin oğlu, kebapçıdan Fatih Efendi'nin oğlu, ardından bir oğlu kaldı kebaba kurtulduğu o faciadan Ali. Bir adını Zeynep abinlerlekinisine, o abdestini aldı mı yüz sarararmıştı emreden. Ne de abdest alsa, abdest aldı anda yüz sarararmış böyle bir titremeşkinisine. Suriyoları ya Ali ya ya Zeynep abinler. Diketli adı var. Dedim dedin dost sen bir oluyorsun abdest aldın zamanlar. <gülüyor> Düşüyorum ki diyor asra diyor seni dikireceğim diyor bak. Allah uzun dikireceğim böyle böyle. Azameti ilahi bini sağ seviyor o zaman böyle. Tekbiri var böyle. Allah en büyük Allah beraber. Arşidervi yaratan böyle. Yeri göğü yaratan böyle. Müktadir maliki kibrül alemin Allah'ı ber. Tek alındı, el bağlandı. Şimdi ne yapacağız? Hanefi'de de önce okunacak Sübhaneke duası. Sübhaneke biliyorsunuz okunacak. Arkadan özü çekilecek. Sonra besmele. Sübhaneke Allah'a bihamdik. Ve tebarek kesmik. Ve teala ceddük. Vela ilahe gayruk Anlamını veremeyeceğim bu akşam. Çünkü öyleyse yetiştiremem konuyu. İşte başka bir suhabette anlamını vereceğim. Ramaz okumunun anlamını inşallah. Bu Allah'a tesbih etme, hamd etme. Sonunda Vela ilahe gayrük. Senin amaç ilah yok. Ancak sensin Allah'ım. Allah'a tam ve tesbih edeceğim. Namaz doğruyu başlat namaz bende. Sonra evre sökülüyor. Evrende Billahi min eshtaytanur <gülüyor> rejim. <gülüyor> Allah sııma şeytanın şerrinden. namaza da olsun boşun yoktur bende bende. Onu Allah'a sııma bak bende Niye Allah'a Allah'ı sıınıyoruz? Biz ona başlayamayız. Biz ona başla başlamıyoruz bende bende. Allah sııncacağız. Sonra Bestemek şerif diyoruz. Bunlar da sünnettir muhtemelen Hanefi'de. Besme'ye dahil Hanefi'de sünnettir bunlarda. Şafi'ye gelince onlara gelince onlar İnni ve Cihd kelimesi vardır. Enam 79 ayeti kerime bu okumaları sünnettir Şafi ve Semin'de. ve Cihd başlar. kısa ayetleri böyle Enam suresinde okurlar sure enzi şekilidir. Besmele şer'en sebebiyle Fatiha dahildir, farzdır besmele adabler. Fatiha dahildir diyeyim. Şimdi Hanefi olan bir kimse namaza ki unutsa besmeleyi namazı namazdır böyle. Ama şer'en kişi besmeleyi unutursa namaz olmaz derler. Fatiha ayet olduğu için böyle. Sonra geliyor kıraat. Kıraat, kara'e. Yakruğuden gelir, okuma. Yani kur, okuma. Araba derler kari. Kur okuyacağını kari derler böyle. Bunun da çoğulu mübalagası kurra denir, kurra. Kurra denir okuyanlara. Mübalagası derizinde kurra gelir. Namazda kıraat var, okuma var. Yeni namaza başlayan bir kimse Fatiha-i, bile bilmiyorsa ne yapar? Hiç olmazsa bir ayet, kısa ayet yani İlah Suresi gibi bir şeyi ezberler Namaz öyle kılar Bunu da bilmiyorsa Besmele-i Şerif kılar Çünkü Besmele Şah-ı mesela bir ayettir Onu da kılabilir yeni başlayan kişi, bilmeyen kişi böyle Oluyor garip üstün mesela namaza başlamıştır, ama mi kılacak böyle? Fatih okumak hanefi de vacip müteremdir, vacip, vacip zorunlu dem anlamına geliyor. Farzdan bir derece aşağıda kalıyor ambel. Farz kati emir, kesin emirler böyle. Vacip bunun bir altında kalıyor. Yani bunun tereki caiz değil anlamına geliyor böyle. Vaciptir. Bir de arkadan bir sure okunur. Buna deniliyor zamm sure. Zam ek ilave. zamm süre, sure. Yani Fatiha'ya bir sure ekleme anlamına geliyor böyle. İsteyen bir zam bir sure okur Fatiha'dan sonra. İsteyen ayetleri okuyabilir. Üç kısa ayet, bir ay okuyabilir. Hanefi mezhebinde Fatiha'dan sonra Zammus okurken Besmele istemiyor Hanefi'de. Çünkü o Besmele usulü dahil değildir. Hanefi'ye göre. Şafi'nin mezhebine göre Fatiha okuma farsız. Besmele dahil böyle. Mesmele, Fatih bir ayettir. Şah ve göre. Fatiha okumak farzdır. Şimdi bir Hanefi unutsa Fatih okumayı namazda. Oldu ya, tek anlamada girdi. Yoldan geldi, argın, yorgun, şu uykusu var, şu derken böyle. Dalgın oldu, unuttuk Fatiha'yı. Hemen bir süre okudu, ülkeye gitti böyle. Ne olur? Sonunda seviyesi sevi yapar, namaz namazı muhteremden böyle. Vacibi terk ettiği için böyle. Ama Şavi'de farz olduğu için terkinden namaz bozuluyor muhteremden. Namaz iftar oluyor, gitti namaz böyle. Farzdır. Fatih okumak Şahmeti'nin farz olduğu için cemaate kıldığı zaman imam sesli okurken bile Cemaat okuması da yine fazla oluyor. Fatih'e yapar. şahf Yani şah olan bir kimse imamı cemaatlaması kursa eğer o da Fatiha'yı okumasa namazı olmaz. Olur. Okuması şart Bunun için Şah-ı Mesih'e şöyle yaparlar muhtemelenler. Üst çerçeği yaparlar bunlar kıyamda. Üst çerçeği duraklama yaparlar böyle. Birincisi Tekbir aldı. İnne ve okur. Sübhane okur. Evde çeker. Buna çok yavaş okuyor. Yavaş yavaş yavaş okuyor bunları. Biraz burada bekteri böyle ki yani cemaat ne yaparlar? Onlar icabında sıkırsa İnne ve okumaz. Hemen evde besine çeker. Fatih okurlar. Cemaat işlem Şimdi yine Şahfî Mesih'imiz İmam ne yapar? Birinci sekte duraklaması bayağı yaptı. Yine cemaat fatih bitirememiştir, hiç kalmıştır diye Fahriyadan sonra bir sekte daha yapar, duraklama da yapar böyle böyle. Evveliklerin yaklaşıklar olması gerekiyor mu Sonunda da zamısına sahip hafif duraklama yapar, rükleği de böyle. Demek ki olan kişi Hanefi İmam'a da uysa tutaklaması da farz muhtemelen böyle. Bunun için, şimdi ülkemizde çok mezhepde şahfet olduğu için imamlarımızın dikkatimizi gerekiyor. Yani bakacak kişi, cemaatında şahfetin kişileri varsa, ilk okurken Sıbhanek yavaş okun böyle. Sıbhanekallahümme ve bihamdî ve tebâre yavaş Yavaşça okumalı böyle. Ona zaman tanıması gerekiyor onlara böyle. Şimdi şahfet meselinde namaz sure sünnettir ama bizde vacip bu sünnettir. Cemaate konreken imam uyan kişi imam sesli okurken sesli okurken okumaz namaz sureyi. İmamı dinlemezler. Ama ikindi namazında mesela öğün namazında imam gizli okurken cemaat en Fatiha okur hem namazı okuyorlar. Bir de yine şahabe mesedinde zam-ı sürede besmele çekmek gerekiyor onlar böyle. Kıraat, okuma. Kuran'ı nedir? Allah'ın Celle Celal'i kelamı şerî muhteşemdir. Yani kul o anda gerçek kul kendi okuyor ama Allah'ın kelamını okuyor böyle. Yani Allah okumuş gibi Allah'ın kelamını Asal Musa Aleyhisselam Allah'ın kelam işte Tur dağında işte okur, okurken dinleyen kişi bunu, kişi kendi okurken de Allah'ın kelamını dinlemiş oluyor. Okumada da usulü var muhtemelen şimdiye. Bu konuda tabi bir oran vermek doğru olmaz ama öyle benim görüşüm cemaat 195'i 95'i çok acil okuyor muhtemelen. Çok acele, imamlar daim muhtemelen. İmam Ta'iyyilere ve Elhamdülillah. İmamların da çoğu olmak üzere cemaat-i bek i -i çok acele okuyorlar. Neden kanatılıyor böyle bu? Benim görüşüm teravihten kanatılıyor bu teyemler. Çok kişiler Ramazan'la teravih namazıyla namaza öyle başlıyor. Bir teravih geliyor. ilk namaz öyle başlıyor. İmamlar bir teravih namazında Sanki tabi namaz değil. O da namaz. O da namaz tabi Sanki defem olmuş böyle. Alem bulmuş sanki böyle. Ne yapıyor? Allah Allah'a iber. Allah öyle görüyor, öyle alışıyor, öyle bir şey muhtemelen böyle. böyle. Yani imamlarımız çok buna mesul Allah kanında. Sorumlu muhtemelen böyle. Çok böyle. böyle. Biz de Me'lam bile Kur'an-ı Kerim'inde, Müz-i Zemri Suresinde, Vertilu Kur'an tertila, vertilu Kur'an tertila. Kur'an oku tertiler, tertil. Tertil neden böyle? Her abini çıkararak heceyi çıkararak böyle kelime kelime okumuyor mu böyle? Allah kelamı ne acele var işi mutan böyle? Kişi ne acele işi var böyle şey Bir çay yudumlarken kişi hemen içmeye çay yudum. İçerken İş, bile böyle. Hakkıdan böyle bir işe böyle. Duruyor, işe böyle. Hele örnek iyi değil ama böyle aklıma geldi. Sigara içenler, sigara. Bak, ne yapayım böyle. E, bir şekil, şekil, şekil böyle. Bir duruyor böyle, bir şekil, şekil böyle duruyor böyle. Yani namaza gelince değil mi? Namaza gelince böyle bak. Mevlam buyuruyor. Oku Kur'an-ı Kerim'i tertil ile. <Gülüyor> Peygamberimiz de nasıl okurdu? Okurdu. Adı Şerif Tirmici'de, Hakim'de Kâne yaktû ukra'tehû ayeten ayeten Benim Aleyhisselam Namaz kılır ayet ayet ayette dururdu. Kâne yaktû keserdi, kıra'tını ayet ayetten. Elhamdül Rabbil Alemin sümme yakifû. Hakkıya. Eğer onu öyle okur böyle, elhamdülillah bil alemin dururlar, Errahmanirrahim elrahim dururdu, Malikiyemid din dururdu, iyya nabudu ve iyya ken iste'ain dururdu böyle. kelime kelime, yani okurken harfleri seçecek gibi demek böyle. Elhamdülillah bil alemin.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 Namaz okunan şeyler nasıl okuma gerekiyor? Böyle yavaş yavaş mutavakkelif. Böyle yavaş yavaş, böyle içimize böyle sindire, sindire böyle. Mesela ne diyor namazda, fatihada? Maliki yemin, din, Allah o din günü, maliki mahşer hesap gününün on aklımızın mahşer gelmesi gerekiyor onda böyle. Hesaba çekiliyoruz. Allah'ın orada bekliyoruz sonra amin diyoruz. Amin. Amin. Bu Kur'an'da yok ayetli değil mi? Bu sünnettir bu. Bunun için Kur'an'da bu Kur yazılmıyor Fatiha'dan sonra. Bütün Kur'an'a, bakın, bak Kur'an'lara an, Kur böyle valin biter burada. Amin, peygamberimizin sözü olduğu için kurasıyla Allah kelamı. Bak muhtemelen. Mesela İncil'e bak. İncil'e bak muhtemelenler. Hep İsa'nın hayatından veriyorlar böyle. Şöyle oldu, böyle oldu. Göğe görmüş şahitleri. Onu gören, duyana güyer. Bakın, Kur'an-ı Kerim sırf Allah kelamı Celle Cale'ye Amin demek sünnet olduğu halde ama amel kelimesi olduğu için kolay olmazlar. Şimdi gerekiyor burada, velal dâlin bir sekte durma so amil demek olmalı. Ayırmak mı konuğa gerekiyor? Velal dâlin amil olmaz mı olmalı? Velal dâlin amil, amil onu dâlin mela. Velal dâlin amil, bir sekte durma burada. Cemaatle kılarken imam da amin der. Cemaat amin der. Hanefi de kasren ve hafiyen. Kısa. Amin kısa böyle. Cemaat da de der. İmam da bunu der. Böyle. İşte böyle. O anda melektir de amin diyorlar. Böyle. Hadi şey yapıyoruz böyle. <gülüyor> Tabii, kısa <gülüyor> etmem gerekiyor. Ondan melektir de amin diyorlar. İmam Efendi cemaat kıldırırken vele dua eline sonra melekler orada olmalı, amin diyorlar. Cemaat de olurlar. Kimin amin demesi, melektirilerin amin dediğine tam denk gelirse, Allah'ını kabul etsin. De. Dedi amin, istecip anlamında Ya Rabbi duamızı kabul et. Fatiha'nın diğer yarısı duadır. İdine sıralı başlar? Duadır. En büyük duadır Fatih-i Şerif. Amin. Bunu kabul et böyle. İmam da der, cemaat der. Hanefi de gizli. Şahfı değilse, imam cemaatta medden cehreni böyle. Mende uzatarak. Amin. Hem sesli hem çekerek. Şahfı müsaade böyle. Amin. Şahfı müsaade bu şekilde böyle. Ne demesi. Sünnet onların da böyle. Fatiha bitti. Amin den diye. Arkadan tabi hızamlı süre okunuyor. Hanefe'de besmele gerekmiyor burada. Her insan bildiği bir süreyi burada okur. Burada bir usul vardır. Kurandaki sıraya göre okuma gerekiyor. Yani aşağıdan yukarı çıkmamak gerekiyor. Tabi bunu bilen bilir. Kur okuması bilen de bunları bilirler. Bir de şu var muhteremler, konu okumasını bilmeyenler, mümkünse bir caminin orası imamına, mevziline, onu da dinlesin kendilerine. Hiç olmazsa anlamda okunan süreleri Fatih'e muhterem böyle. Yanlış okunmaması için böyle. Muhtemelen. Yani kişi olur ya, annesinden duymuştur, babasından duymuştur, evlenmişti büyük annesinden duymuştur, konu okumasını bilmez. Hurufatı bize çıkaramaz. Ne gerekiyor burada? Hiç olmazsa Fatih-i Şerif ile bazı sureleri dinlesi imama kendisine böyle. İlim yaş tanımıyor derim. Beşikten mezara kadar olamadılar. Beşikten mezara kadar olamadılar. Der? ilim ilimdir. O tanımama gerekiyor burada. Şimdi Fatih okundu. Zamusu okundu, arkadan rükya gidiliyor rükya. Hanefi'de hemen rükya gidilir, yalnız kural ayet etmesi gerekiyor. Bir de cemaate sonra gelen bazıları imam tam on giderken geliyor, tabii rüküde iman haber sırtı bir gelirse bu rükü sayılıyor. Yani rekat sayılısını ne yapıyor kimlere koşuyor geliyor. Allah'a eber derken Allah'a eber derken hükü eyliyemez. Bu tedbir olmaz namaza başlamış oluyor. Ayet evet, namazı faturumun böyle. Farz namazlarında vacirtte en iyisi namaza böyle. Namaza gelen kişi ne yapar? Namaza gelirken peygamberlerin tavsiyesi koşmayın, acele etmeyin. Ağrı başı ve karlı gelin Yetişine de devam başlamıyor böyle. Kişi ağır gelir, niyetini yapar kalbinden, kısa yapar niyetini, kalbini yapar. Ayakta Allahu Ekber der, tek tekbir alır, rüküye de muhtemelen. Rüküye giderken Şahin mezhebinde eli kalır, tekbir alınır rüküye ederken muhtemelen. Harap ediyor muhtemelen. Zammı sebebi gibi bir şah-ı mezhebinde. Rükü ederken el kaldırır. Allah'u abone Rükü'ye evreder. kalkayın yine tekbir alır. Şah-ı böyle. Şimdi Hanefi'de erkek kadın. Nasıl olacak rükü? Erkekler Sırtı düz sırtı. olacak sırtı. Diz bükülmeyecek. Diz aynı dizi bükülmeyecek. Çünkü bükerse fazilmesi gerekiyor. Ayağı dizi düz olacak. L şeklinde böyle. Sırtı başlı düz olacak. Allahu Ekber diye rükabı arayken iki elin avuçları açık, açık dizini kavrayacak. Dizleri kırılmayacak bir sefer. düz olacak. Dizleri böyle. Dizleri kırarsa fazla inmiş olur böyle. Dizleri kırılmayacak. Evin çarmıkları böyle, evin çarmığı gibi Düz olacak hem böyle. En çarmığı gibi. Diz düz olacak. İki avucu yapan makarçılık dışlarını kavrayacak. Rüka varacak. Allah emanet. Kadınlara gelince, kadınların daha toplu olması gerektiği için her kadın eğilmeyecek kadın. Kadın daha az eğilecek. Kadın daha az eğilecek. Sırtan düz olmayacak kadına böyle. Kadın daha az eğilecek. Bir de gelinin düz Dizine koyacak, düz böyle, kavramayacak böyle. Düz eline koyacak böyle. Ve elleri ya yapışacak kendisine yanında. Rüka vardıktan sonra bu seferler. Ama rüka varıyor kendi değil böyle. Eveler rüka gidecek, Allahu Ekber dedi, rüka vardı. Tam rüka halini aldı. Beden rüka yerleşti. Olmazsa üç tane tesbih almasa lazım böyle. Bu da yavaş yavaş. Hemen rükkü olarak hemen değil. Rükkü'ye varacak. Rükkü fars. Beden sakinleşti, kemiklerine yerleşti. Eklenler. sefer rükkü tesbihatı. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Buradan süb... İnce olur bu. Subhane olur, subh olursa subu. Mana bozuyor musun? Değişiyor böyle. Süb-ü-sin. O da be. Bazıları pey yapıyor bunu böyle. Sübhane pey yapıyor oluyorlar. Arapçası da pey yok. Subhan ü hane azim Üç defa. En azı bu. Doymalı, beş defa getirir, yedi defa getirir. ne var tabi sanat böyle. Bize bu bukağı yoktan namazı herkes böyle. Ne getirir? Allah buda tesbih etme azametini, bir anlamlı muhterme. Tam girmeyeceğim ana mürşidinde. Allah azameti karşısında eğilip bükülüp Allah'a tesbih etme bunu muhabbetim. Sonra kalkarken tebriyor bu şimdi buralar bala. Ne var burada? Simi Allahu limen hamideh Sunda he var. Semi Allah bu mı da? Semi Allahu limen hamide ne olacak? Yavaş böyle. Rüküden Semi Allahu limen hamide pan olacak. Ondan sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd diyebilir bunu. Vallahi vamsı olabilir böyle. Bu hani bir şahabet geçmiyormu da Aynı. Kesin böylece. Demek ki rükü varınca hemen varı varmaz değil. Rüke varacak, beden bir yerine yerleşecek. Onu üst sefer rüke tespihatı. Yavaş yavaş. Sonra kalkarken <gülüyor> Allahu limen hamide. Doğru oldu. lekel hamd. Rabbenâ ve lekel hamdâ. Sonu dal de yani. sana. Lekel hamd. En iyi hareketler müteremler. Egzersizler, hareketler namaz, Namaz. Yani Bir rükudaki bedensel sağlık açısından böyle, var Kişinin sırtı, boyun, kabuğu himipleri bu ve iş organları böyle. Yani mide, böbrekler. Hatta kadınların dört yatakları eklerin ruhsatları bundan bakanlar. Kaslar bunda çalışıyor, giriliyor Kaslar böyle. Namazını güzel kılan kadınların doğumu kolay olur muhtemelen böyle. Şimdi dört yatağı kasları bile devamlı çalışıyor için rüküye varırken onların doğumu kolay olur. Kasları gevşek çalışır mı? Namaz kıyırmanın doğumu daha zor olur namazın daha zorları böyle. Yani bir rükûn o kadar faydası var böyle. Sonra tabii gidiliyor secdeye. Secde namazın özü. Yani kul Allah'ın Allah'ın yerine kapaklanma. Alnını toprağa koyma. En eftali secde toprak mutlaka böyle bakmadan. En eftali böyle, böyle. En eftali secde alnı toprağa koymak. Hiç olmazsa yazım yapalım bazen yazım mutlaka böyle. Yani kralya gittin zaman inşallah. Yani arada bir şey koymadan kişiye ayağın altına bir şey koşsa bile elbise panfuları tozlanmasın diye hiç olmazsa alnı toprağa koymak. En eftali bu secde. Sonra toprağa cinsi olan şeylere. Mesela hasarlı bir, veli tapası olan şeylere, bunlara bu bir şeyler gelecek. kalın işte kocaman halında şunlar, bundan, bundan bak bu yok hocam senin. Ama oluyor bak böyle. Yani alın yanaşta bu olması gerekiyor. Yani biraz sert olacak. Alın yanaşta bu olması gerekiyor böyle. Secdeye giderken nasıl gideceğiz secdeye? Yere en yakın olan yerler önce orası yere varıp işte koyacak yere. Yer en yakın olan yerler. Ayakta değir en yakın yer iki dizimizde muhtemelen. Önce iki diz yere konacak. Sonra iki el yakın bene el konacak. Ondan sonra alın bunu konacak. Bir de azal ediyor buna böylece. Önce iki diz konacak. İki dizler. Ayaklar dik olacak şeyde. Ayaklarımla secde kıbleye bükürecek buradan. Yani demek ki namazda secde var zamanlar ayakları dik, ayak parmakları bükülecek böyle, öne doğru böyle, secde, kıbleye doğru, ayak parmakları da. Hep kıble burada gözüküyor, kıble böyle. Böyle, ayak parmakları. İki el, parmaklar kapa olacak secde. Açarsak tam kıble dönüyorlar böyle. Kapanınca, hepsi kıbleye böyle. İkci el konacak. Erkekler, karınları, karınları, Uyuyla dokunmayacak. Arada boşluk olacak. Yapışmayacak yani böyle. Erkeklerin karnı, karnı uyuyla dokunmayacak. Boşluk olacak. Eller açılacak. Bövrüne dokunmayacak eller. Açılacak. Avuçlar düz. Yapışı yeri böyle. Böyle büyük olmayacak böyle. Boşuk olmayacak böyle. Avuçlar düz. Parmaklar düz. Kılı bakacak. Hani uz önce önüne uzay kışık koy, koyacak. İkinin arasına alınını bunu koyacak mı daha böyle. İkinin arasına böyle. Kışa vardı. İki dizini koydu, iki elini koydu. Ondan sonra karın boşluğuna boşluğa dokunmuyor. Elleri böyle yapışmıyor. Eli açık. Açık. Eller yapıştı yere. İkinin arasına başını koydu. Secdeye gitti. Tabi tek böyle Allahu Ekber diye yani kul burayı kendin yere atıyor aslında muhtemelen. Yani tabii bu ahşifların işi muhtemelen. Ahşiflar böyle, böyle. Yani secdeye giderken rahmet dereosuna dolar gibi muhtemelen. Ahşiflar böyle. Çünkü kalktı değil mi? Rüküden kalktı. Ne yaptı? Semi Allahü'l-Lim'en hamide. Rabbena melekele ham dedi böyle. Allah ham senale böyle. Ham makamına geçti, kendinden geçti. Aşıklar geliyor, aşıklar onun. Namazına namaz, namaz yaptı böyle. Otuguna allah Allahu ekber diye adı kendine. Secdeye gitti. Kadınlar ne yapacak müteahidler? Kadınlar da aynı iniş aynı şekilde diz, eller alın buraya konacak kadınların karnı güle yapışacak, ayak yapışacak böyle. Büyük topmacek böyle. Elleri de döne yapışacak, nokta böyle. Elimiz de fazla yapacak, kanı toplayacak orada olacaklar. Secde varatan sonra İslam tarzı secde verdikten sonra üç defa en aşağı secde teşbih de böyle. Secde teşbih tezikiyane. Sidhane Rabbiel اَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَلْ اَعْلَى 3 defa. Doğumdan beşte yedi defa diyebilir bu şekilde. de diyebilir tabi. Tek olması şartı. Birinci sürdünden kalktık. Allah'a ber oturduk. Eller dizine kondu. Bir oturma gerekiyor burada. Erken dönüyor bana. Hemen aca kalkılmaz. Ve oturulur. Sonra Allah-u Ekber, ikinci secdeye gidilir. Namazda bir rekatta bir kıyam var ayakta duruma. Bir rükü var. Secde neyi iki acaba? Bunun birkaç anlamı var. İkisini söyleyeyim, da kısaca şöylece. Biri Peygamber Aleyhisselam adetleri miraca vardığı gece... Sema'nın birinde melekler hep kıyam halinde. Yaratıldığından beri kaç milyar yıl melekler mevremde. Melek tabi yemez, içmez, havayı solunmaz, uyumaz, yorulmaz. Yer çekim yok onlara. Ama aşkullah ile bile kıyamda Allah'a zikir tespit ediyorlar böyle. Evreniz zikri öyle böyle. Bir semada hep rükû da melekler böyle. Tekrar bir semaya bir gökyüzüne geldi. Melekler hep secde. Tekrar yani Aleyküm Hazretleri her semaya gelince melekler evvel. meleklere evvel. Kıyamdakiler Allah'a selam diye Allah'a selam verin. Secddekiler başlığı kadar selam adılar, Tekrar secde gitti muhterem verin. Bir de şu muhteremler Melah'ın Biliyot Ta'a suresinde minâ halenâ hüküm Defiye nü aydıkım ilah adam mı? İne ahlak narkım Allah bariye. Hey insanlar sizi dönülüyor, dönülüyor işte toprağa ya toprağa yarattıydın bende. Yine orada dönürüyün dönürüyün sizin toprağa, onun siz kalır mı başka bir şey yapmadan Yani insan toprakta yarattıldı, yine toprağa gidiyor, ölecek, çüreyecek, tekrar dönülecek insanlardan bende. Nedir bu dünya hayatı? İki secde arası hayatmış madem. İkisi de böyle. İnsan toprak idik. Toprak mutlaka böyle. Kim hangi tarlada, hangi ülkede, hangi yörede toprak mutlaka böyle. Tabi puduklar sürdüler, ekildi, biçildi. Önce bir yedik madde oluk, hubat oluk, elma oluk, şu oldu neyse işte böyle. Yenilişi bunlar ana babanın Sinir sisteminde kana dönüştü, Hücre oldu. Dolaştanda üreme dönüştü, döne atıldı diye gelin hikmete. <gülüyor> Demek ki ilk secdedir tobağ halimiz. Allah evler açık gözümüz dünyaya geldik. E geldik böyle. Geldik ama hayat kısa ama böyle. O Alem bakara çok kısa böyle. Açgirdik ama böyle. Allah evler ölüp teker teker dönüyor. İki ne kadar kalkışta? Hanefi mezhebinde ayağında özrü olmayanlar yaşlılar yere ya dokunmadan kalkması sunahtedir böyle, yere dokunmadan böyle. Dokunuyorsa bile kendi düzene bile ikizinde dokunur, kalkmış sünneti böyle. Ama ayağı ağrıyor, genç de olsa günümüz hastalar çok böyle ayaklarını mesela kalkamıyor. Yere dokunabilir böyle. Ayağa kalkarken Şafir mezhebinde ise muhteremler birine dekatı iki bitirdi. İkincisinden kalktı. Az oturması ona sünnet. Bu an diyor istirahat denir böyle. İstirahat oturuşu böyle. Birine dekatı iki ikincisinden kalkar. Allah az oturur. Yere dokunup kalkar. Yere dokunup sünnet sünnettir. Neden? Hepten boşluğundan hep de böyle. Degam'ın böyle yaptığını adıçları var mı? Sahi. Hanefi böyle yapıyor? Hanefi mesleği bir takip ediyor. Hanefi görüşüne göre Degam'ın böyle yaptı ama aslanı yapmıyor. Hastalığına sonra yaptı peygam'ın yaptı böyle. Ayağa kalkıldı. İkinci ayağa kalkıldı. Hanefi'de hemen Besmele-i Şerif çekilir. Fatih okunur. Zamsu okunur. İkinci rekâta tamamlanır. şâh değilse, her rekâta evzi gerek. Her şâh rekatta evzi biler çekilir her rekâta Şâh Zaten Besmele-i dahil. Fatiha okurlar. Yine Besmele tam okunur. iki rekâta rükûsuna gidilir. İkinci rekâta şeyselene gidilir. İkinci rekâta kıldığımız namaz. Üç rekâta, yani dört rekat namaz ise, ne yapılıyor? İlk oturuş deniyor böyle. O vacip oluyor bu İlk oturuş. Eğer kılınız namaz üç sekatlı, dört sekat namaz ise ilk oturuş vacip oluyor böyle. İkinci, ikinci kalktık oturulacak. Nasıl oturulacak ama şimdi? Özü olan ayağında özü olan şey oturabilir mu terimden böyle? Bazı şu ayağını oturabilir kübleyi oturabilir böylece. Sonu oturmazsa da otursun yere, otursun ayaklarına yere böyle. Normal yüz olanı ne yapmak gerekiyor? Sejen şey kalkı Allah'a bir diye erkekler. Erkekler. Soyana soyana yere yatırır. Sonra oturacak. Sağ ayağının yanı başlarına diker. parmağını böyle büker mi böyle. Bu şekilde böylece oturur. İki el pamuk kuşları dizi hizasına gelir böyle. Pamuk kendi halinde getirir bu şekilde. Kadınlara gelince kadınlar sol tarafına kabasına yere oturur. İki elini sağından çıkarır. Sol ayak altta sağ ayak üzerinde. Sağ ayağını diker. Baş parma döner böyle. Çünkü ona ayağı iyi duruyor böyle. Yapan kadar boşta kalır. Demek kadın ne yapar otururken burada? Sol tarafına kabasını oturur, dikeni sağ tarafından dışarı çıkarır. Ayakları çıkarır, yere oturur. Sol ayak yatık, Sağ ayağına diker, baş parma düker, külüyor doğru böyle. Oturur. O da elini düzüne koyar, daha topluza koyar. Şavi mezhebinde de aynı nefkete gibi burada. İlk oturuş. İlk değişiyor. Bu da şimdi ne okunuyor burada? Tehiyat. Ettehiyatı'ya başlıyor muhtemelen böyle. Ettehiyatı. Miraçtan gelen hediye böyle. Miraçtan. Bir dikkat, göt ötesinden. Cennetlerin ötesinden gelen Edeyim o taraftan da. illahi ve salavatü ve ne geliyor? Bu okunur muhtemelen bu şekilde. Şarif'de aynı aşağı yukarı. Bir el mübarekat vardır. Bir de bir var işlik onlarda böyle. Aynıdır aşağı yukarı. Bu okulur. Bu da nasıl okulur? Yavaş yavaş içe şeyin derisi böyle. Biraz şeddeler var. Şeddeler onla dikamadı. Et. Ettehiyyatu yerşe böyle. Lillahi ve salavatı ve tayyibat tayyibat. Okunur. Hanefide başu ile eklemez buna bir şey böyle. Kılınamaz farz namazı ise ve öğle namazının cuma sünneti ise etiyat okunur böyle. Bir okuratmaz. Şey Şafi ise Allah'ın ﷻ sallallahu ﷺ muhammed ilahedir buna. Bu kadar mı? Allah'ın ﷻ sallallahu ﷺ muhammed ilahedir mi? Şahımsın ya. Sünnet onlarda böyle. O okunur, üçüncüde kalkılır, üçüncü kalkılır. Üçüncü rekatta kıldığımız namaz, farz namazı ise yani mesela fatiha okunur. Hanefi şahidi de fark etmiyor bunları böyle. Yani fatiha okunur. üçüncü rekatta. Dön, eğer kıldığımız namaz İkin namazının sünneti, yasın namazının sünneti, ya da kuşluk namazı dört rakat kuş namazı ise nasıl okundur? İkinci rakatta etiyadan sonra sarıber okunur. Yani kalkınca sıvaneli eliyle okunur. Evde okunur, evde okunur Farz namazında okumaz bunlar böyle. Sonra gelince oturuşa, oturuş. ve demişim kadi akhire oturuş. Bu farzı. Bu faz böyle. Bu oturmasa kişibinde tabi girmeyen fazla şey işte vakit daraldı. Etiyat okunur burada. Bir de parmak kaldırma etiyatı da muhteremler, şahmesi evinde sünnettir. kesin olarak böyle. Bütün şahilaması yapması geri böyle. Pekân parmak kaldırışın varsa onu böyle. Hadisleri çok böylece. Şahat hani bu arada fark var işte böyle. Şahı mezhebinde daha oturunca ilk oturuşu olsun, sol oturuşu olsun Etiyat Et yat, oturur zamanlar oturur zaman hemen daha böyle sol elini düz sol dizine koyar sağ elin ise bir tek işaret parmağını işaret parmağını bu kalır diğerini toplar böyle. Bu kalır, düz böyle koyar böyle. Düz koyar onlara böyle. Kelime kadar gelince, eşveden la ilahe illallah yine kaldırır. İspat de kaldırır ispadığında, şahmesinde, eşveden la ilahe illallah de kaldırır öyle kalır böyle. selama kadar. Illallah de kaldırır şahmesinde, illallah de kaldırır armanı, bunda toplu bunlar bunu kaldırır ya kaldırır selama kadar öyle kalır bana bende. Selam verirken. İndir o zaman. Hanefiye gelince işte burada parmağın kalkışı ispatlama mı nefide mi? Yani la ilada mı? İllallah'tan böyle itiraf var ülema arasında. Bu işin bazı ülemalar hiç parmak kaldırılmasını demişler bazı ülemalar. Barda kalırsın demişler. Yani isteyen kaldır, isteyen kaldırılmaz. Hanefe de müstahaptır bu. Yani kaldırabilir kalırmazsan sonra kalır dermez ki şeye böylece. Harebe de şöyle olur. Hanefi'de oturdu etliyatıya oturdu böyle. bir oturuşsa olsa hak etmez böyle oturdu. İki parmağı açık elleri böyle parmaklar karşı. Kelime-i girince eş yedi en lada kaldırılır parmaklar böyle. Üç parmak toplanır. Baş parmağa da orta parmağın boğumuna getirir, getirilir getirir böylece. Ne zaman? La'ya gelince böyle. Önce açık böyle. Eşhedü en la derken para kaldırır. İlla Allah'a indirir. Bu kadar. Eşhedü en la ilahe illallah da indirir böyle. Hanefi'de. Ondan sonra biliyorsunuz Allah Allah'ın saadetine mübareklik okunur. Rabbena atina duası yani bunu okumak şart değil. Bu bir dua okunur. Kur'an'da benzeri bir dua ama bu dua tercih edilmiş Rabbin Aleyhi Muhtemelen. Dünya artık kapsadığı için anlamını başkası anlatırım inşallah. Rabbin Aleyhi Muhtemelen. Bir de Rabbin Aleyhi Muhtemelen. Bir de Rabbin Bu okunur. Sonra selam verilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Saha verilir. Yüzün dönmesi gerekir Muhtemelen. Muhtemelen görmesi. Tam dönmesi. Kim böyle? Selam ve bir böyle. Olmaz. veriliyor. Kimi böyle bu selam? O muza melek melekler. Başka niyakter var orada böyle. Eğer kişi tek başına kılıyorsa niyeti melektir olur böyle. O niyeti verir selama. Selam başı vermez böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der böyle. Meleklere bir bakar böyle. Onu sen alsın melekleri böyle. Aldır. Sonra döner. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. O da onu alır. alır böyle. Eğer cemaatı kılıyorsa imam arkasındaysa önce İbam'a niyet eder, soladaki cemaati niyet eder. onlara Bir de melekleri böyle. Sola belki önce İbam'a yerler böyle. Soldaki cemaati sonra böyle. yeter bunları. Yani selam boşa verilmez muhtemelen böyle. melek e, bu selam alıyorlar böyle. Selam'dan sonra Peygamber Aleyhisselam'a da 3 defa istifa ederdi. Estağfurullah, estağfurullah diye. 3 defa biraz böyle. En kısa da bu. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Affet Allah, affet Allah. Neye? Yapamadım. Ne Allah'ın Resulü, hat-ı emniyatın Hatem, Hat-ı emniyatın ben. Kim nasıl namaz kılıyor böyle? Arşı teferşte geziniyor. Gökleri serran diyor böyle namaz-ı emniyatın ben. Neler halde yaşıyor böyle. Her ayetini, her kelimesini bin bir manar çıkarıyor. O alemde yaşıyor namazda. Ama Allah'ın büyüktüğü azameti karşısında, kötü karşısında yapamadım böyle. Estağfurullah. estağfurullah. Afer Allah'ın derken böyle. gel, yani yapamadım anlamına geliyor. Sonra Allah'ın mümkün selam, bu oh, okuduğu teremler namazdan çıkmış olur. Şimdi muhteremler bir de secdenin, namazın dünya şeye gelen böyle. Sehabı inşallah başka adamlar inşallah. Sehabların inşallah. Secde de muhteremler bir günlük bir günlük namazda sünnete dahil 40 rekat namaz var. 40 rekat. Sabah 4, öğle, akşam 12, 8, akşam 3 yazsa 13 e 40, rekat 40 rekat namazı böyle. Kırgırt namazda 40 kıyam var hayatta. 40 hücre var, egzersiz bunlar böyle, fiziksel böyle. 80 de secdem var bu adamlar, 80 var birler. Bin asla günümüzde mutluluklar, günümüzde işi masa başlı olanlar, namaz kılma mecburundalar, sağa açılızın da mutluluklar, açılan belir. Neden? Masa Masabaşında oturuyor. Tabii yer şekimi var. Kan kalp, kalp gerçi pompalıyor ama yetmiyor gücü fazla motorlarda. Yer şekili kuvvete geliyor. Ayak kan ayak diye böyle. Hatta ayakta şişiyor bile bazı insanlar kasabeye var. Ayak diye belki. Ne gerekiyor? Kan dolaşımış baktın böyle. En güzel seyce Namaz Namazdan kişi ne yapıyor günde 80 defa bu eksiği yapıyor. Aynı zamanda kütü Bedenin üst kısımlarına, beyne kan gidiyor. Gidiyor ama eğer namaz anlattığım şekilde böyle yavaş, yavaş olur, kalkar durur, sonra giderse çimle faydanı mı Mesela bir şurup ve bir meyve suyu Şeyde, paketi kutuda alındı. Tabi alttan tortu çekiyor. Üzeri sulu ne gerekiyor? ki yoklu mu böyle? Ve tuttuk, hemen çevirdik. Kimse şey muhtemelen böyle? İşte bir çevrilir, biraz durulur. Çevrilir böyle. Biraz bir çevrilir böyle, biraz durur böyle. Karışır muhtemelen Ne gerekiyor secde varlarken böyle? Size i̇şte gidince de böyle. İşte kan dolaşır muhtemelen böyle. Kan böyle. Ve kan dolaşımın düzenleniyor bu arada muhtemelen. Kırdır zamanlar beynine kan gidiyor muhtemelen böyle. O anda beyin rahatlar. Hafıza güçlendir mutlaka böyle. Beyin çalışır. Beyin çalışır. Beyinsel rahatsızları köküne bundan kalmış böyle. Yani günümüzde masa başı çalışma muhtemelen böyle. Bayağı böyle. Tabii eskilerine tarım da daha çok vardı. Eskilerine tabii makine yoktu, şubu yoktu. Nasıl kişi pişiyor ekinlerini? Orakla. Eğliyi ver böyle. İkiyeni açıyor böyle. Diğerine demen oturuyor böyle. Orada eğiliyor, kalkıyor. Orada koyuyor. Eğiliyor, kalk eğiliyor, kalkıyor. E hanımlar da evde her işi elle yapılıyor. Çamaşır evde yıkıyor. Nerede makine böyle? Su bir yörek evde. Çeşmeye su getirecek. bir şey kazan koyacak. Su kaynayacak. Çamaşır kaynayacak. İç yamın solası bardaçlarım işte böyle. Nerede seçtiği deterjanlar böyle. oturuyor yerden eğil, bükül, kalk, otur, hamur yoğur, şunu yap, bunu yap. Ev üstü bir şunlar, bunları hareket var mıdır, yani mıdır? böyle. Yani günün hastalıkların yüzü, dokusun bu mu öyle böyle? Hareketli mi böyle? Evetmişti ben yapmamak için eksersiz. yapamazdım. Bugün yapıyorum, Yani yapmazdım öyle böyle. İki üç yaptım böylece. Ama günde 80 defa yaptım böyle. Her gün 80 defa. Hem de sabah kalktın ilk işin namaz mı öyle? Bak ilk işin namaz böyle. İkisi iki farz dört defa böyle, öyle de on defa böyle, ikine sekiz defa, akşam beş defa yaslı on üç defa son On üç defa, sevi varsa iki katlı yok bizimden böyle, katlı <Gülüyor> Namaz konusu, namaz dinin direği, iman özü ve cenneti anlatır. Ateşe geliyor. Miftah-ı Cennet salatı geliyor. miftah Cennet geli. namazı böyle. Ne kadar bu konuya eğilsek az az az muhtemelen böyle. Çünkü ilk hesap maaşlarda namazdan başlayacak muhtemelen böyle. Namazdan başlayacak. Yalnız tabii haftaya namaz konusuna dokunamayacağız muhtemelen. Haftaya konu değiştirecek. Neden? Hafta inşallah sağ kalırsa muhtemelen en büyük bir kalı gereç, en büyük Peygamberimizin doğum gecesi ayesamızda teremlerdir. Peygamberimiz olmasa dünya olmaz muteremler. Rabbin biliyor, habibim sen yatma, sevdin, yatmazsın, yatmaz mı bunları? Ya teremler, evlat evlat, yem o kadar piyatta kalı gereçsi de Ramazan da bu geceye bağlı teremler, Resulullah'a bağlı. O hırmetine yaratıldığında muhterem böyle. ay, ayın adı Rebiyül Evren muhterem'di. Bu ay peygamber ayı böyle böyle. 11-12'ye bağlayan gece, sabah kapırası muhterem, dünyayı teşrif İnşallah haftaya, tam saat, akşam da geliyor muhteremler. Etrafa gitti. Burada inşallah, mübarek geceyi inşallah bulduğum muhteremler, her haber anlarız peygamberi şu inşallah. İnşallah. Bir de insan biraz da çekici olmalı, mücahit olmalı, çekici olmalı, mücahit böyle böyle. Yani mümkünse gelirken, tabi buraya gelirken olsun, cami ederken olsun böyle, yani bir kişi daha götüre girecek muhteremlerle. Ona sebebi olsak böyle bile. Yani şimdi geçenlere, tabi kalp kırılmadan, rica böyle, bir de bahsedemeli, tekrar sevmeli böyle, teşvik etmeli, Kıyamet alametleri günümüze muhteremler. Yani dünya dengeleri bozuldu muhteremler böyle. Yani kıyamet geliyor muhteremler böyle. Vallahi geldi kıyamet böyle. Yani kıyamet patır patır geliyor muhteremler böyle ya. Yani. Gökten yarılacak böyle. Güneş ışınları dünyayı mahvedecek muhteremler. Isı artacak böyle ya. Yani. Denize taşacak <gülüyor> ya, bir de zamanın fataret, gök yarılacak, odan tabakası. Ve izel bihar hucaret, deniz taşlar, ya. Ünlüde sahiller var, sahil, sahilleri. Ve o turistler vardı, turist oteller böyle. Meşrub oteller böyle. Hep su boşak olmakta böyle. Adalar var, çok adalar böyle. Hani iki metre yüksekliği, adalar. Devlete ada devleti var, tamam mı? Hep su başak bunlar muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Nasıl muhtemelen böyle? Ahlak gitti muhtemelen böyle. Çıkmak aldı yürüdü böyle. Cinayet olarak kaptı böyle. Terör. Bütün dünya kaptı da muhtemelen bir şey böyle. Bunun için muhtemelen namaza çok dikkat edin inşallah namaza. Ve evden geldiği kadar da başkalarına inşallah çekmek çalışalım inşallah. İnşallah haftaya Peygamber Aleyhisselam ve Terim Mubarak peygamberimizin Mubarak doğum güresine inşallah. Bu analım inşallah. İlahi Tane Fatiha.